455. konu, Hazreti Ebu Bekir'in Usame kumandasındaki orduyu uğurlaması, Ebu Bekir, Usame ile beraber ordu karargahına geldi, onlara hareket emrini verip onların yanında yaya olarak yürümeye başladı, halifenin bineğini Abdurrahman bin Avef çekiyordu, Usame bin Zeyd, ey Resulullah'ın halifesi, ya sen bineceksin veya ben ineceğim, dedi, o da, yemin olsun ki, ne ben binerim, ne de sen inersin, benim ayaklarım Allah yolunda bir saat tozlanırsa bana ne olur? Çünkü Gazi bir kimsenin her attığı adımda 700 hasene yazılır, derecesi 700 derece yükselir, 700 günahı da silinir. dedi. Ebu Bekir son noktaya gelinceye kadar bu hal üzerindeydi. Son noktada Usame'ye hita ben, eğer Ömer bin Hattabı bana yardımcı olarak bırakmayı uygun görürsen bunu yap. dedi. Usame Hazreti Ömer'in kalmasına izin verdi.